sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla selamünaleyküm hoş geldiniz sefalar getirdiniz dün ilk bölümüyle yayındaydık herkes için siyer programımızın başta bir teşekkürle başlamak istiyorum Allah razı olsun çok güzel teveccüh gösterdiniz bir günde 100 bine aştı izlenmemiz Allah razı olsun böyle bir yoğun bir gayretin içerisinde bunun hani sizler tarafından beğeniliyor olması istifade ediyor olduğunuzu bilmek bizim için en büyük teselli Allah razı olsun başta onun için teşekkür edeyim Ayrıca Muhammed Emi Yıldırım Hoca'ma da teşekkür ediyorum. Asıl gayreti o yapıyor. Teşekkürümüz yapıyoruz. Biraz böyle <gülüyor> değişik oluyor ama hakkını helal etsin. Artık. Beraber Siyer öğreniyoruz. İnşallah hep beraber. Yani, inşallah. Allah bundan Canım geri hocam. koymasın. Ee, dün böyle ha. ilk girişi yaptık. Bugün inşallah... E, nübüvvetten önceki Mekke ve dünyayı o konjüktürü konuşacağız. Hani sıkıntı neydi? Nasıl bir ortamın içine girdi? Sorunun ne olduğunu insan bilmezse çözüm o kadar kıymetli olmuyor gözünde. Evet. Önce o manzarayı bir çizelim ondan sonra bir sonraki bölümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifiyle artık başlayacağız e, o yolculuğa daha heyecanlı, daha hareketli an be an ne oldu, nasıl oldu hepsini böyle an be an takip edeceğiz inşallah. Fakat bugün e, nübüvvetten evvelki o Mekke manzarasını anlamaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah canım kardeşim hoş sefa buldunuz. İyisiniz inşallah Elhamdülillah, hocam. Elhamdülillah şükründen aciliz. Allah iyilik sağlık versin Allah Ne öğreneceğiz bugün hocam, bugün hocam bugün inşallah. Bugün bayağı şey öğreneceğiz inşallah Allah hepsini konuşabilmeyi bizlere nasip etsin. Öncelikle şunu söyleyelim yani öğreneceğimiz şey İslam'ın kıymetini öğretecek bize aslında. Çünkü cahiliyi bilmeyen İslam'ı tam anlamıyla kavrayamaz. Ondan dolayı Hazreti Ömer ısrarla cahiliyeye ait bazı şeylerin bilinmesi gerektiğini söylüyordu ki nasıl büyük bir değişim hmm. olduğunun farkına var. Nereden varlısı. nereye geldik? Tabi mesela bazen çağırır hilafet günlerinde ashab-ı kiram efendilerimizin o bedel ödeyenlerini hmm. Ammar bin Yasiri, Habbab İbni Ereti, Miktat İbni Amr'ı anlatın bakayım der gençlere anlatın da nasıl geldi bu günlere bilsinler diye işte bir gün anlatmıştır Habbab İbni Ereti e, sonra da göndermiştir arkasını böyle kömür kömür işte kömüre yatırıldığı için şişmiş olan Yanıklar. yanıkları göstermiş böyle sırtlarda geldi İslam demiştir. Onları bilmeyen adam İslam'a nereden kıymetli bir evet. Şu anda bizim biraz da böyle miras yedi davranmamız bundan aslında. Hazır zaten. almışız babalarımız atalarımız dedelerimiz elhamdülillah Müslüman, Müslüman bir memlekette yaşamışız onun için biraz bize biraz basit geliyor. Bedel ödemediğimiz için, ucuza mal ettiğimiz hmm. için ucuza da gözden çıkarıyoruz. Öyle bir gaflete düşmeme adına İslam'ın o büyük devrimini anlamamız açısından bu tarz şeyleri konuşmamız gerekiyor. Nasıl bir dünya sorusuna çok farklı bir noktadan girmemiz lazım Bekir kardeşim. Mesela şimdi biz genelde İslam'ın güzelliğini, büyüklüğünü anlayabilmemiz için cahiliyeyi böyle yerin dibine batırırız. Sanki hmm. cahiliyede hiçbir şey iyi değilmiş gibi, hmm. her şey kötüymüş gibi. Kötülükler var mıydı? Vardı ama iyilikler de vardı. Bu farkında olmadan aslında müsteşriklerin bize bir telkini ve biz bunu fark etmeden kullanıyoruz. Müsteşriklerin şöyle bir iddiası var. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi onlar Efendimizin adını söylüyorlar Muhammed işte sallallahu aleyhi ve sellem evet bir başarı sağladı ama onun başarısı kendinden biraz kaynaklanıyordu, birazı ise o ortamın kötülüğünden kaynaklanıyordu. Hmm. Kötü bir yere geldiği için başarı sağladı. İnsani değerlerin ahlaki değerlerin yerle bir edildiği bir yere geldiği için orada başarı sağladı bu bir yere kadar doğru biz ama tamamın manzaranın önüne önümüze serdiğimiz zaman şimdi biz miladi işte 5. asrı 6. asrı kaynaklardan okuyoruz. Ne var o gün Siyer coğrafyasının etrafında Bizans var. İran ve Irak topraklarında Sasani İmparatorluğu var. Mu yönetimindeki Mısır var. Yemen'de Ebrehe var ki Fil Vakası'nda evet. daha detaylı göreceğiz onu. Hı hı. Etrafta böyle devletler var ve Hicaz'da beylikler var, krallıklar var, meliklikler var. Hepsinin manzarasını böyle bir güzel bir biçimde nazara verdiğim zaman Mekke onlara göre en iyi yer. Daha derli toplu. Daha derli toplu, daha özgürlükçü daha düzenli insana değer verme açısından daha farklı bir noktada, daha demokratik, daha demokratik okuma yazma oranı or diğer kesimlere göre daha fazla yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle cehaletin üzerine gelmedi. Biz cahiliye devri deyince aklımızda hep böyle okuma yazma bilmeyen işte insanlıktan nasip almamış, hiçbir insan değeri olmayan gibi. öyle gibi anlıyoruz hmm. bu doğru değil. Mekke inanılmaz bir yer. Bu inanılmaz yerin avantajlarını ve dezavantajlarını biz tam anlamıyla anlamazsak eğer siyeri doğru dürüst kavrayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başarısını o zaman daha iyi anlamış oluruz. Şimdi bilmeyen adamları ikna etmek biraz kolaydır. Bilen adamları ikna edebilmek kolay bir şey mi? Birçok şeyi biliyor, dünyayı tanıyor, o günkü şartlarda bütün coğrafyalarla irtibatları var. Böyle bir zemine geliyor sallallahu aleyhi ve sellem ve büyük bir inkılap oluşturuyor inanılmaz bir değişim yapıyor ve o insanları ikna edecek şeyler oluşturuyor. Onun için biz bir kere Siyer'de o coğrafyanın farklılıklarına ait bazı şeyleri hiçbir zaman gözden kaçırmamamız gerekiyor. Evet Mekke'de sıkıntılar var. Birazdan vakit kaldıkça detaylarına gireceğiz onun ama netice itibariyle çok güzel bir yer orası. İnanılmaz derecede insani değerlerin bazıları kullanılabiliyor orada asabiyet bağları inanılmaz derecede güçlü onlara ait de şimdi hı hı. bazı şeyler göreceğiz. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada bir başarı sağladı. Aslında bu başarı diğerlerinin iddia ettiği başarının çok çok Bestinde. daha ötesinde ve üstünde bir o başarı. O Hülfül Fudul da öyleydi nübüvvetten önce Allah Resulü yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şimdi çağrılsa hizmet yine için giderdim. yine giderdim. Onu göreceğiz zaten evet. Hülfül Fudul özel bir konumuz evet. bizim yani orada evet. mesela insani değerlere ahlaki değerlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nasıl katkı sağladığına Hı -hı. ve insanları çağırdığı zaman o kadar zorluğa rağmen yine de bu noktada bazı şeyler elde edilmesi ve geri dönüşüm olması önemli bir şey. Hı -hı. Mesela Ebu Cehil'e Ebu Cehil denmesi meselesi. Evet cehaletin babası denmesi o şahsın işte okuma yazma bilmediği anlamında bilindik manada cahil olduğu anlamında değil. Adamın adı Amr Ibn Hişam adamın künyesi Ebul Hakem onu cehaletin babası eden hakikate karşı cahil kalması yani bile bile hakkı ve hakikati inkar etmesi anlamında. Çünkü hmm. İslam buna cahil diyor aslında. Hmm. Yoksa nice okuma yazma bilmeyen var ki o öyle yerlerde yerlerdedirler ki onların irfanı, onların hikmet anlayışı bugün birçoklarının elde edeceği düzeyde değildir. Orada ümmi ile cehalet arasında, ümmi olmakla cehalet e, Fark arasındaki var. farkı da anlamak aynen, lazım. Aynen yani. öyle. <gülüyor> Dolayısıyla biz bir kere bunu bilelim ve vesselam Efendimiz Mekke'ye geldiğinde o Mekke'de söz söylemeye başladı. Anda orada çok farklı bir sistem var, düzen var. Bu manada bazı şeyler var. Bunları bilerek hareket ettiğimiz zaman meseleyi daha iyi anlamış Nasıl Nasıldı olur. hocam peki bir tablo çizecek olursak? Bir tablo göstereceğiz zaten. Tamam, Kardeşlerimiz hocam. de göstersin ben de buradan size göstereyim. Tamam, Mesela bakın Mekke'de büyük büyük aileler var evet. ve o ailelerin her birisi yönetimde söz sahibi. Hı hı. Hiçbiri bu manada dışarıda değil. Bu bizim yaptığımız çalışma en geniş çalışma hı hı. 19 tane başlık var burada hı hı. bakın görecekler kardeşlerimiz hı hı. Sidane ne demek Kabe örtüdarlığı ve muhafızlığı kim bunu yönetiyor? oğulları evet, o gün yansıtalım. görevli şahıs Ekana. kim? Osman bin Talha, hı hı. işte sikaye hacıların su ihtiyaçlarını giderme ve her türlü içi, içecek hizmetlerini karşılama kimde bu haşim Haşimoğullarında kim görevli şahıs o zaman? Hı hı. Abbas bin Abdülmuttalip. Bunun hı hı. gibi listeyi kardeşlerimiz boşlu başlı başına orada okuyacaklar. Bunun fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden böyle sabit tutuyoruz. Araya girdiğim özür dilerim. Bunu çekip alabilirsiniz. Fırsat bulamazsanız da yayından sonra link olarak ekleyeceğiz bunu açıklama kısmına. Evet, bu liste önemli ama evet. burada önemli bir şey daha var. Nedir Mekke hocam? için Mekke'de mesela burada görevler birileri tarafından icra ediliyor ama bir başkanlık, krallık yok. Hmm. Çünkü hürriyeti seven bir topluluk kimseyi bu noktada şey yapmıyor, almıyor, onun egemenliği altına giremiyor. Bizans'la irtibat kurup Mekke'ye kral olmaya çalışan Osman İbni Hüveyres isimli birisi var, adam karşılık bulamadı. Şimdi biz Mekke'nin tarihine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı getirdiği süreçte onun karşısındaki olanlara baktığımız zaman da bazen bazı şahıslar öne çıkıyor ama bir krallık gibi değil. Hmm. Oligarşik bir, bir yapı yok Yapı aslında. yok orada hmm. düzenli bir yapı yok. Bu bir avantajdı hmm. aleyhissalatü vesselam Efendimiz için. Ve o avantajı Efendimiz çok iyi kullandı ve ailelerin hepsindeki bu görevlendirmeleri korudu Efendimiz. Çünkü Efendimizin bu manada bir iktidar hırsı yoktu. İlle de benim olacak diye bir şey yoktu. Evet. İşte burada mesela Osman bin Talha'nın elinde olan Kabe'nin anahtarlarını evet. Mekke fethedildiği zaman tekrardan Osman bin Talha'nın avuçlarına Dedi ki biz bunun bıraktı. peşinde değiliz. Değiliz dedi, dedi. Evet. ve zalimlerden başka kimse bunu senden alamayacak dedi ve sonra Müslüman oldu Osman bin Talha soyu ta bugüne kadar halen O'nun ailesinin elindedir. Çünkü kim O'nun elinden anahtarı alsa Zalimlerden Resulullah olacak. Resulullah'ın ifadesi de zalim olacak. Böyle bir riske girebilir mi? Hayır. Onun için asla böyle bir şey olmadı. Ve burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sistemi bir yere kadar korudu. Hı hı. Çünkü netice itibariyle insanların iktidar noktasındaki bu hırslarının farklı bir biçimde gelişmemesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bu manada farklı bir noktaya sevk etmiyordu. Hı -hı. Elinden geldiğince bazı şeyleri korumaya çalışıyordu Efendim, Efendimiz. Bu aslında onların İslam'ı anlamaları içinde bir imkana dönüştü. Hı -hı. Onun için buradaki bu listenin üzerinde kardeşlerimiz biraz dursunlar. Özellikle ilgili olanlar Mekke'de nasıl bir sistem var? Hangi görevler var? O görevler neler yapıyor? Eseri de şöyle göstereyim ne ne ne gibi şeyler yapılıyor onu öğrenmeleri açısından tamam, inşallah bu siyer atlası e, daha çok o bilgi bağlamında e, aktarılan siyerle alakalı bilgileri birazcık daha müşahhaslaştırarak biraz daha görselle hitap eden çok güzel bir eser bu da siyer yayınlarında e, edinebilirsiniz bu güzel eseri inşallah. Evet. Şimdi Aleyhisselam ve efendimiz mesela burada bu sistemi devam ettirdiğinde o Darun Nedve dediğimiz sistemi ki onun 5. dedesi olan Kusay orayı kurmuştu. Mesela oraya girme yaşı da var. 40 yaşının altındakiler giremiyor. Hı hı. Birkaç istisna var. Ebu Ceyli biraz erken Hazreti almışlar. Hazreti Ömer'i biraz erken almışlar. Hakim İbni Hizam'ı almışlar ama genel itibariyle 40 yaşında. Neden o 40? Onun da ilerleyen derslerde Efendimiz'in seçim sürecinde de bazı şeyleri göreceğiz. Tamam. Dolayısıyla böyle bir sistem var o gün orada. Okuma yazma oranları var mesela biz biliyoruz ki o günlerde 17 tane okuma yazma bilen var biraz sayı fazlalaşabilir çünkü Nüfus ne hocam? tespit Takviye edilebilir. Mekke'nin 10 var civarı, civarı Medine'de o, o civarda ama okuma bilenler fazla ha. yazma zor geliyor insanlara. Onun için yazı bilen çok daha farklı bir itibar görüyor ve işin güzel tarafı şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 17 okuma yazma bilenin yarasından fazlasını Darül Erkam'a almış. Elhamdülillah. Yani ilk talebeler içerisinde öyle fakirler, fukaralar, garipler, gurabalar değil yine bildiğimiz bir şeyin üzerinden değerlendirirsin. Neredeyse Mekke'nin entelektüel birikiminin Birikimini yarısını olaymış. Darul Erkam'a aynı. Aynen yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerinden İslam'ı oluşturuyor. Ya, ne kadar şimdi sırf bunu bunun için bile gerekiyor. üç saat konuşulmaz mı hocam? Kesinlikle. Kültür ve kesinlikle. sanat anlamında hangi izleyi takip etmeli üzerine sırf bunun için müstakil programlar yapılıyor. Aynen öyle. Yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel daveti o derslerde ineceğiz detaylarına birer birer şahıslar üzerinden alıyor ve toplumun önünde böyle itibar sahibi toplumu sevk edecek, onun Müslümanlığı duyulduğu zaman kitleleri etkileyecek insanlara işin bidayetinde öncülük veriyor. Hı hı. Neden? Çünkü onun üzerinden bir sürüsü imanla tanışacak. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de istiyor ki bu manada bir şey sağlansın. Onun için özellikle Mekke'nin bir kere bu fotoğrafını çekelim. Hı hı. Buradan birkaç şeyi söyleyelim Duyur şimdi. Mustafa. Avantajları da var, dezavantajları da var. Ne avantajı var? Mesela bugün en önemli iletişim aracı nedir Bekir kardeşim? Televizyon, internet. Tamam, o gün yok. Nasıl dava, dava ulaşacak? Mesaj nasıl ulaşacak? O gün için en önemli iletişim aracı ticaret. Hmm. Ticaret merkezinin olması Mekke'de ortaya çıkan bir mesajın 5-6 ay içerisinde az önce saydığım devletlere ulaşmasını sağlıyor ha. yani ilk sene birinci yıl nübüvvetin birinci yılında Mısır'da İslam'ın haberi konuşuluyor işte Mekke'de Abdülmuttalib'in yetimi çıkmış şunu şunu söylüyor Bizans konuşuyor Sasanilerde konuşuluyor Yemen'de konuşuluyor Habesistan'da konuşuluyor. Yani o civar devletlerinin tamamında bu var. İşte Mekke'nin neden seçildiğine dair çok önemli bir bilgidir bu. Ticari merkez olması ikinci bir avantaj var. Göçebe bir topluluk değil onlar. Yani bugün burada yarın başka bir yerde değil. Yüzyıllardır atalarıyla orada oturuyorlar ve orada ticaret yapıyorlar. Hı hı. Ticaret yapan insanın ufku genişler, dünyayı tanır, dışarılarla bağları vardır. Bütün bunların avantajlarının hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neşet edeceği o coğrafyada var. Hı hı. Mekke mesela harem ehli. Kendisilerini Kabe'den dolayı çok nasipli görüyorlar ama Yahudiler gibi kendilerini üstün görmüyorlar. Bu da bir avantaj. Su dağıtıyorlar, hizmet ediyorlar. Hizmet ediyorlar, misafire ikramda kiramda bulunuyorlar. Bütün bunların hepsi onlara aslında bir avantaj sağlıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu avantajı kullanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı en önemli avantajlardan bir tanesi de asabiyet bağlarıdır. O gün orada ailenin birbirlerine olan bağları Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize kullandığı bir şey oldu. Nasıl bir mantık var Mekke'de? Şöyle bir mantık var. Diyorlar ki benle kardeşim, amcamın oğluna karşı, benle amcamın oğlu yabancıya karşı. Bu Çok önemli bir cümle. dışarıya karşı böyle. Dışarıya karşı ama kendi iç meselenizde yiyebiliriz birbirimizi. Allah Allah. Onun için birbirlerinin arasında inanılmaz bir rekabet var. Birazdan aileleri göreceğiz. İnanılmaz birbirlerini yiyorlar. Ama dışarıdan bir şey olduğu zaman Kureyş bir tane. Hmm. Hiçbir şekilde bu noktada farklı bir şey yok. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ne ile itham ettiler? Birliğimizi. Bizi dağıttı. Biz Kureyş olarak böyleydik. Dolayısıyla böyle olan yaptı. o bozgunculuk yaptı getirdiği şeyine kişiyi annesinden, babasından, amcasından işte halasından, dayısından ayırdı dediler ki en itibar gören iddia bu iddiaydı. Nitekim Onun öyle de oldu. Görmedi. Kılıcını çekti, babasının karşısına çıktı. çıktı, kardeşinin karşısına Aynen. çıktı. Yani o asabiyet bağlarına başka bir şey getirdi sallallahu aleyhi ve sellem evet. efendimiz. Dolayısıyla öyle bir durum vardı Mekke'de ama dezavantajlar da var. Bakın dezavantajlar bugünün dünyasını size hatırlatacak. Ne var dezavantajlar? kadın meselesi var. Hmm. Mekke'de kadına değer verilmiyor. Kız çocukları diri diri gömülüyor. O gömülmede böyle umumi bir şey değil yani yanlış anlamasın kardeşlerimiz. Herkes yapmıyor bunu. Toplumun en alt kesimleri yapıyor. Hele herkesin yaptığı bir şey olsa o zaman zaten Nesinli hayat üremez? devam etmez yani. İlk kız çocuklarını mı gömüyorlar? İlk kız çocuklarını Neden gömüyor. Hocam? Onun birkaç sebebi var. Mesela diyor işte bir baskın olursa kızlarımızı elimizden alırsa ailemizin şerefi bir Namusunu. paralık olur. Büyüyecekler kızlar zaten üretime katkıları yok, ekonomiye katkıları yok, eve katkıları yok, bize yük olacaklar. Bir başkasıyla evlenecek bizim yıllardır götürdüğümüz işte bir Miras iki götürecek falan filan. Miras yok zaten. kadına ha, ha. Bir şey. Kadının adı yok daha sonradan bu cümleyi kullandılar İslam mirastan için. pay payda yok değil mi o zaman? Pay da yok öyle bir şey yok kadın diye bir şey yok aslında kadını insan görmüyor o zihniyet. Yani bugün mesela kadın üzerinden İslam'ı yargılıyorlar ya vicdansızlık yapıyorlar dönüp tekrardan işin bidayetine vardıkları zaman İslam kadar kadına insana değer veren bir başka sistem gerçekten yok ama burada şöyle bir hakikat var aslında ne yazık ki şu anda İslam dünyası olarak biz peygamber ufkunda değiliz bu noktada. Yani bizde sonradan ne olduysa bir daha geri döndük biz. Cahiliyeye döndük o kafayla. Dolayısıyla bugün modern algılarda kadını farklı bir biçimde kullanmaya çalışıyor derken zavallı kadınlar cahiliye döneminde de eziliyordu. Mahvoluydu. Şimdi ticari bu meta günde, olarak yine kullanılıyor reklamlarda yine yani. televizyonlarda. Onun için Mekke'de böyle bir dezavantaj var Hı -hı. ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu dezavantajla sonuna kadar mücadele etti. Yetimler meselesi var bir dezavantaj olarak. Nasıl? Cahilde de şöyle bir şey var. Babası ölse birinin en yakınlarından biri getirip cübbesini atıyor o eve o çoluk çocuk malla beraber benim diyor ve o çoluk çocuğu mal olarak kullanıyor isterse evlendiriyor isterse etmiyor isterse hizmetçi olarak kullandırıyor kendisine mirastan babasının mirasına asla bir pay vermiyor böyle bir sömürü var ve bu çok acı bir şey. Kur'an neden bu kadar yetimler meselesinin üzerinde duruyor? Zeminliğine indiğimiz hmm. zaman görüyoruz zaten orada. Dolayısıyla Mekke'de böyle bir hakikat var ve dezavantaj olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla uğraşıyor. Yine Mekke'de olan dezavantajların en önemlisi onların dini yapısı. Nasıl bir dini yapıları var? İnanılmaz derecede karışık bir akideleri var. Adamlar kendilerini İbrahim'e nispet ediyorlar aleyhisselam. Peki ne var Hazreti İbrahim'den hayatlarında? Hiçbir, Hiçbir şey. şey yok. Şirk alabildiğine varmış gitmiş. Mekke'de 360 tane put var. Mekke'de bir tane Hıristiyan yok. Meryem Ana figürleri var. İsa aleyhisselama nispet edilen heykeller var. Neden? Akide karışmış. Kim getirirse getirsin diyor. Burası Allah'ın evi. Herkes koysun buraya bir put. Aynı teklifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ha, de gel yaptılar. Gel sen, sen de koy dediler. Ama Efendimiz tevhid dedi. Benim inandığım din sizin putlarınızı yıkmaya geldi dedi. Bu burada duracaksa hepsi gidecek. Hepsi gidecek dedi ve gerçekten de yerine bir etti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o gün Mekke'de olan o akide karışımı, o karışıklılık aslında bugünün dünyasında başka başka yansımalarıyla var bizde var yani onun iyi bir sorgulanması yapılması gerekiyor. Ahlaki anlamda bir çözülme var inanılmaz derecede güçlü olanın haklı olan üzerinde baskı kurduğu güçlü olanın zayıfı ezdiği zayıfı perişan ettiği bir sistem var o gün Mekke'de. Bugün de var. Adaletsizlik ki Allah Resulü'nün hırf fudulu işte onun üzerine karşı çıkılmış bir şeydi zaten. Hı hı. Merhametsizlik var, inanılmamız derecede insanlar birbirlerine karşı kaba davranıyorlar. O noktada bir şey var, onunla mücadele etmek durumunda kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve aşırılıklar var. Yani bir insan bir şeye inandığı zaman bir bakıyorsunuz uçlarda gidip geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün bunların hepsine karşı mücadele ediyor. Onun için o gün Mekke'deki o yapıyı şöyle bir kaba bir fotoğrafla biz böyle şekilde gördüğümüz zaman meseleyi anlamış oluruz. Bu konuda daha çok şey söylenir ama kardeşlerimiz detaylarını artık araştırarak okuyacaklar. Şimdi inşallah. efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın nesebiyle soyuyla alakalı evet. devam edelim diye i̇nşallah. niyet ediyorum. Fakat ondan evvel bir tablo daha getirmişsiniz hocam özellikle Arapların o anki yapısıyla Aynen. alakalı. Onu bir ee, gösterelim tamam kardeşlerimize. Hocam. Biz fazlaca teknik detayla da arkadaşlar yansıtıyorlar e, şu an. Olmak istemiyoruz kardeşlerimize ama bu önemli bir şey. Evet. Bakın Araplar ikiye ayrılıyor en başta arab Bayide, Baide, arab Bakiye, Baide denilen soyları tükenmiş, bitmiş hı hı. gitmiş. Mesela Ad, Semud, Medyen, Kur'an'ın da bahsettiği hı hı. kabileler, arab Bakiye ise ikiye ayrılıyor, arab Aribe, Arab-ı Mustaribe. Arabı Aribe, Kahtan, Cürhüm, Yarub işte var orada devamı. Hı hı. Bu Evs ve Hazreç kabileleri var ya Medine'de Medine'deki, çok çok şey göreceğiz. Evet. Onlar Arabı Aribe. Ha. Ne demek Arabı Aribe biliyor musunuz? Ne Saf Arap ha. yani kesin kez Arap hiçbir soylarında karışım, karışım, şey diyor, yok. karışım yok ama Arabı Aribe, Arabı Mustaribe affedersiniz sonradan Araplaşanlar. Hmm. Allah Resulü sonradan Araplaşan. Öyle mi? — Tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu oradan Cürhimi'lerden geliyor. Hazreti İsmail Cürhimi olan bir hanımla evleniyor. Hazreti İsmail'in annesi Hacer anamız Mısırlı. Dolayısıyla bu noktada o soy sonradan Araplaşıyor. Hmm. Hazreti Hacer de Mekke'ye geldikten sonra netice itibariyle Arapçayı öğreniyor. Hı hı. Şimdi o Hazreti İbrahim'in Mekke'ye geliş meselesini kardeşlerimiz muhakkak biliyorlar. Evet. Mekke'nin işte Kabe'nin özellikle üç önemli süreci var. İlk süreç Hazreti Adem'le başlıyor. Hazreti Adem dünyaya indirildiği zaman işte Arafat'a iniyor. hava validemiz Cidde'ye onun için orası Cidde, Ceddetün, Nine demek zaten. Hmm. Oradan sonra buluşuyorlar Arafat'ta ve insanlık müzdelife de neşet etmeye başlıyor. İnsanlık orada başlayınca Hazreti Adem ilk kez Kabe'yi inşa ediyor orada. Biz o sürece İhyâ, ibda süreci diyoruz yani başlangıç süreci. Kur'an-ı Kerim'de de Ali İmran Suresinin 96. ayetinde mesele çok güzel bir biçimde ifade ediliyor. İkinci süreç Hz. İbrahim sürecidir. İbrahim aleyhisselam biliyorsunuz Harran'da başlıyor mücadeleye. Doğru. Oradan El Halil'e geliyor Filistin'e. El Halil'de Hacer anamızla da evleniyor. Mısır'dan onu hı hı. ona hediye etmişler. Oradan işte İsmail doğunca sebepler dairesinde İsmail'i alıp mükerime, gelmeye gel gelmesi gerekiyor Mekke'ye geliyor. Bir söz burada söyleyeceğiz kardeşlerimiz inşallah unutmayacaklar. Gelecek derslerde o söz bize lazım. Hacer anamızı bırakıp gittiğinde ey İbrahim bizi kime bırakıyorsun diye söylüyor. İbrahim aleyhisselam dönüp sizi Allah'a bırakıyorum da diyemiyor. O zaman Hacer anamız diyor ki demek ki İbrahim bunu sana emreden Allah. Eğer Allah Allah bizi zayi etmeyecek. Bu Allah sözü unutmayın. Şimdi hocam bunu bir gönderme yaptı. O kadar güzel bir yerde yani. bu söz yeniden karşımıza çıkacak ki belki birçok evliliğin kurtulmasına, Aynen. birçoğumuzun hanımlarına, eşlerine bakışını değiştirecek çok güzel bir yeri gelecek. İnşallah Allah nefes Aynen. verir de onları da anlatır. Hep bir şey söylenir Bekir Nedir kardeşim. Adam? Başarılı bir erkeğin arkasında kadın var ya evet. İslam arkada tutmuyor kadını yanında. Ha. arka diye bir şey yok. Hacer İbrahim'in yanında. Hatice anamız da Resulullah'ın yanında. Arka değil. Arkada değil. Ne kadar güzel. Evet. Onun için onu hiçbir zaman her başarılı erkeğin yanında yanında bir hanım vardır. Bir hanım vardır. Evet. Bu iki kanat olmazsa olmaz zaten. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Şimdi, Şimdi buradaki gördük. şeyi Aha. gördük. Gelelim buradaki o güzel soy silsilesine. Efendim, rahmeti kutlu silsileyi şey. görüyoruz burada. Bakın inanılmaz derecede bir bilgi var burada bizim için. Adnan'dan Görelim. başlayıp Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le neticelenen 21 atanın isimleri burada. Hmm. Ve orada soyların birbirleriyle bağlantıları da var. Önce biz Hazreti Peygamber'in şeceresinde yoğunlaşıyoruz. Adnan'dan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar ortadaki isimleri takip etsinler. Bu konuda birçok şey söyleniyor. Peygamberimizin atası, dedesi işte neydi? Hanif mi lerdi? Onlar da işte cahiliyenin hı hı, mevcut dini hı. düşüncesini kabul etmişler miydi falan neydi? Bu konuda benim yaptığım araştırmalar var. Çok önemli sözler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İlyas için, Müdrik için Kab ibnül Lüey için, Kusay için aleyhissalatü vesselam Efendimizin söyledikleri var. Onlar bize yetmeli hmm. ama önemli bir şey daha var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Adem'den Abdullah'a kadar hep nikahlıların soyundan geldim. Benim soyumda iffetsizlik yok. Ha. Benim soyumda asla bir kötülük yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manada o temiz soyunu bizim nazarlarımıza veriyor. Biz bu şimdi 21 göbek geriye görebiliyoruz değil y mi hocam? 21 Aynen. göbek. Aynen mesela ha. Abdullah, işte Abdülmuttalip, Haşim, Abdümenav, Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fir, Kureyş'tir zaten. Aha. Ondan sonra Malik, Nadir, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Meat ve Adnan. Hmm. Aynısının ninelerini de görüyoruz. Orada da gidebiliyoruz. Orada Hatta nineleri için daha ötesine gidebiliyoruz. İbne Habib isimli bir alimimiz var. Allah kendisinden ebeden Nezep razı olsun. Alim Nesep alimi. Hı hı. O çıkarmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün nineleri. Elhamdülillah. Niye o nineler bizim için önemli biliyor musunuz? Neticede irsiyet dediğimiz bir şey hı hı. var insan şahsiyetini hı hı. etki eden. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetinde hemen hemen her taraftan bir kan izi var. Hı hı. Hani siyasetçiler bazen böyle işte oy için gittikleri yerlerde Ey aziz hemşerilerimdir ya herkes için. Hı hı. Vallahi efendimiz böyle. <gülüyor> Kime gitse aziz hemşerilerim dese asla bunda bir evet. şey yok, sıkıntı yok. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in böyle bir kan bağı var. Bir de şöyle bir şey var sanki değil mi hocam? Hani şimdi Hz. Ebubekir Radıyallahu Anhu için de nesep ilminde çok ileri olduğunu tabii, biliyoruz. Tabii. Arkadaşlar şöyle düşünün. Hani şimdi nesep ilmi nedir? Muhammed Emin Yıldırım hocam bir hanımla evlenmiş, 2-3 tane çocuk vermiş evet. Allah. Onunla ömür geçirmişler, vefat etmişler falan. O zamanın Nesep alimleri ya. kim kimle evlenmiş 3-5 tane hanım her birinden 7'şer 8'er tane çocuk vefat ediyor hemen o hanımefendi bir başkasıyla evleniyor. Ya, bu ya, çok ciddi ya. bir müktesebat. İnanılmaz çok ciddi. bir şey zaten Bunu onu, takip etmek yani. Onu bilebilmek çok önemli bir şey evet. ve bilen insan toplumda itibar görüyor. Çünkü nesebe çok önem veren bir toplulukla evet. karşı karşıyayız. Evet. Şimdi bu soy silsilesinde sadece birkaç isme dikkat çekeceğim. Lütfen Lütfen, bakın Kab Lüey. Tamam. Bakın oradan göreceksiniz. Bu şahıs çok önemli birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedeleri içerisinden birçok şey söylenir. Sadece bir şeye dikkat çekelim. Yaumul Aruba denilen Araplık günü, cumaya denk gelen gün, cuma günleri Mekkelileri topluyor ve cuma namazındaki gibi hutbe irade ediyor. Ta o, Ta o zamanda kaynaklanan bir gelenek sonra Cuma namazına dönüşmüş oluyor. Gelelim Kusay'a Kusay çok büyük bir devlet adamıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beşinci göbekten dedesi. Kusay Mekke'ye farklı bir statü kazandırıyor. İnanılmaz bir güzellik kazandırıyor. Gelelim Haşim'e Haşim Kureyş suresindeki yaz aylarında ve kış aylarındaki ticareti bağlayan isimdir. Evet. Dolayısıyla çok önemli zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin asıl dedesi olan Abdülmuttalib'in farklı bir yeri var onunla alakalı yeri geldiğinde bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi ikinci yere geçelim Kureyş, e Kureyş kabileleri. Bizim için bakın bu çok önemli neden? Çünkü ileride çok sık karşılaşacağımız şeyler var mesela Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle akrabalığını görmemiz için bu tabloya gitmemiz lazım. En hı hı. uzak odur. Hı hı. Hemen Kureyş'in oğullarından birisi Haris, Haris'in soyundan geliyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Hı hı. Hazreti Ömer yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uzak. Ta kabın oğlu Adi'ye kadar uzanıyor. Hazreti Ebu Bekir yine uzak. Zühre'ye geleceğiz. Abdurrahman İbn Aff ve Amine validelerimiz biraz daha yakın. Hı hı. Ama biraz daha aşağıya doğru indiğimizde bakın Esed oğulları şimdi bu sözün nereden kaynaklandığını bu tablonun üzerinden görüyoruz. Hazreti Hatice efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ettiğinde amcamın oğlu diye hitap ediyor. Ya. Niye amca? Buradaki münasebetten buradan? dolayı. Varaka İbn efen amcamın oğlu diye hitap ediyor. Niye buradan? Ümeyye oğullarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bağı da görebilmemiz için buradaki bu Tablo. secere bakıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu secere bize bu noktada bir imkan sağlayacak ki o akrabalık bağlarını farklı bir biçimde görebilelim diye. Yani. En azından bu kadarını söylemiş olalım kardeşlerimize yeterli olsun. Bu kadarıyla iktifa edelim diyorsunuz. İktifa edelim. Şimdi bazen hocam böyle çok daha derin girmek istiyorum kıymetli dostlar. Ee, ama hani meselenin serlevhası herkes için siyer olduğundan o yüzden diyoruz ki hocam bu detay kısımları Ben bunlara vakıfta <gülüyor> anlatsam kendi derslerimde en az 10-15 ders anlatacağım. Değil mi hocam? Zaten yeri geldiği zaman detaylarına gireceğiz. Peki şimdi bekey mükerremenin e, seçilmiş olmasında tabii bu bir ilahi seçim. Cenab-ı Allah'ın seçimi çok farklı esbabı mücibeler var. Aynen. Birazcık da bundan bahsedelim arzu ederseniz. Ya yani bu Norveç'te evet. de olabilirdi, Tabii. Alaska'da da olabilirdi. Bir de arzın merkezi diye hep bahsedilir. Aynen. Neden Mekke hocam? Aynen öyle olduğu için arzın merkezi hmm. olduğu için inanın ki hiçbir yerde bu kadar tesir uyandıramazdı. Mesela Mekke'de değil de Medine'de başlasaydı. Ne fark olurdu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem direkt Medine'ye gitseydi lokal kalırdı orada önce bu iş Mekke'den dünyaya yayılmalı. Neden lokal kalırdı ama Çünkü ticaret var ha, Mekke'de, ha. panayırlar oluyor, herkes or Yabancılar orada. Yabancılar gidip gelmiş. Şimdi gelince. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem milade altınca asırda konuşuyor, ilim Çin'de de olsa gidip alın diyor. Nereden biliyor Efendimiz Çin'i? Çin'i nereden biliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Bahreinde koca koca fuarlar oluyor, Ukaz'da oluyor, Mecennede oluyor, Zulmecaz'da oluyor inanılmaz bir imkan var. Yani uluslararası bir panayır bu. Hmm. E Kabe'nin orada olması zaten dini merkez olma adına bir özellik kazandırıyor. Yeryüzünün tam göbeği bütün suları çıkın şu andaki mevcut haritada da aynı şekilde karaların tam altın oranına denk gelir Mekke. Asya'ya Afrika'ya ve Avrupa'ya yakınlığıyla alakalı olarak. Yani Merkezi olmuyor. Onun için Mekke'nin bir ismi de Batnul Art'tır. Yeryüzünün göbeği. Hmm. Yeryüzünün tam Göbeği olduğu için böyle bir şey oldu. Mesajın duyurulabilmesi için, mesajın lokal kalmaması için bu gerekiyordu. Kaldı ki bunun ispatı da esatip nüzvarı ve arkadaşlarının yine Mekke ziyareti kendi vesilesiyle tanıştılar ya yani evet. mesela. Bu önemli bir şey yani. Evet. Yine bir başka bir şey mesela orada bir üçgen var işte Mekke, Medine ve Taif. Taif. Bu üçgendeki iklim öyle özel bir iklim ki dünyanın hemen hemen bütün iklimlerini orada görebiliyorsunuz. Hmm. İklimlerin şahsiyeti etkilerini düşündüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bu noktada bir tasallut yok. Her türlü şeyi görebiliyoruz o coğrafyada. O coğrafyada her türlü ırk da var. Her farklı şekilde şahsiyetleri şekil farklı farklı olan insanlar da var. Bütün bunların farklılıkları ileriki bir aşamada İslam'ın evrensel mesajına katkı sağlayacak. Çünkü bölgesel olsa yerel kalsa bazı mesajlar oradan çıkamayacak ve karşı tarafta yankı Çok doğru. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı o coğrafya özel bir coğrafya ve o özel coğrafyadan yayılan mesaj evrensel niteliğine asla halel getirmiyor. İklim olarak da öyle. Şimdi hac için gidenler öyle. mesela Alaska'da olsa değil mi hocam? İhram şartı var. Nasıl yani, olacak o iş yani? Orada mesela ihram olacak başka adı. bir şey olur ama ha. rahat edemez insanlar. Rahat edilmez yani, yani her açıdan orada olan o şartlar hı hı. mevcut dinin başkaları içinde hitap etme özelliğini ortaya koyuyor. Mesela bir hac sırasında şöyle bir baktığınız zaman inşallah Cenab-ı Hak şu musibeti kaldırır da o güzel manzaralara yeniden şahit oluruz. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden her renkten, her ırktan, her dilden insan görüyorsunuz. İslam böyle bir aile oluşturuyor. Bu kadar insana hitap edebilmesi, bu kadar farklı insanı aynı dinin etrafında toplayabilmesi onun evrensel mesajlarından kaynaklanıyor. O evrensel mesajlarını da o gün işin neşet ettiği zeminde de engel olabilecek her şeyden kendini kurtarması gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neşet ettiği coğrafyada da böyle bir tasallut yok. Hmm. Peki dini sosyal yapı açısından bakacak olursak mesela Habeşistan'da hepsi şeydi hocam yani ehli kitaptığı biliyorlardı. Tabii. Şimdi düşününce şimdiki aklımıza sanki daha kolay olabilirmiş Allah'ı biliyorlar bir kutsal kitap anlayışları var. Oysa Mekke-i mükerremede putlara tapılıyor. Aynen. Her Ne kadar İbrahim iddiaları varsa o soydan geliyoruz iddiaları olsa da Gayet uzaklaşmışlardı. Tabii. Bu anlamda da biraz değerlendirelim mi hocam? Tabii şimdi mesela oradaki dini yapıyı da ele aldığımız zaman <gülüyor> hı hı. mesela bakın aradan 14 asır geçmiş bazı şeyler sanki şu anda mevcut zamanı anlatıyormuş gibi taze ve o manada şeyini koruyor. Neden? Hı hı. Çünkü oradaki oluşan yapı aslında yine birçok şeyi içerisinde tutan bir sistemi var hı hı. bir dinin tasallutu yok orada insanlar biraz daha buna bu manada rahat putlara tapıyorlar evet ama hı hı. o putlara tapma meselesinde yapmış oldukları o sapmalar onların akidelerini bozmuş bir vaziyette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları tevhide çağırarak o bozulan akidelerini düzeltme adına bir gayret oluşturuyor ama bütün bunların hepsinin yanında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradaki o karışıklığı çözerken de evrensel bir nitelikte çözüyor hı. ve o gün orada lat, uzza, menat işte İsağına ile neyse o putlar aslında onlar sıradan bir put olmaktan çıkıyor. Bugün de karşılıkları olan şeylere dönüşüyor. Mesela Mekke'nin putlaş, puta tapma süreci önemli bir süreçtir. Oradan önemli bir mesaj da alacağız yani bir iki cümleyle onu hatırlatmakta fayda Hı -hı. var kardeşlerimize. Mekke'de bu puta tapma meselesinin zemininde çok masumane bir şey var. Nedir? Nedir? Ticaret için sağa sola giden insanlar diyorlar ki biz 5-6 aydır haremden uzak kalacağız. En azından haremin taşlarını yanımıza götürelim ve uzayınca sefer bu sefer diyorlar ki ya biz Kabe'nin hasretiyle yanıyoruz o taşlara kutsiyet atfetmeye başlıyorlar. Dönecekleri sırada insanlar diyorlar ki ya o taşları bize bırakın siz zaten Kabe'ye gidiyorsunuz bak bak. taşları bırakın. Yavaş yavaş küfür yavaş nasıl yavaş. yayılıyor aynen, işte. hiç çaktır aynen. mı? Aynı Hindistan'daki aynen. ineklerin tanrılaşması gibi aynen, bir hikaye yani. Bir anda olacak bir şey evet. değil zaten. Evet. Bir anda başlıyor böyle yavaş yavaş sapma ve açıldıkça açılıyor makas ve bir müddet sonra bölgede şekilsiz taşlar oluşuyor. Amr Luhay isimli birisi ki hep böyle kötülükle anılacak. Allah kimseyi öyle kötü çığır açanlardan etmesin. Amin. O şahıs Şam'a, Busra'ya, o bölgeye ticari bir seferle gittiğinde o bölge ahalisinin şekilli putlara taptığını görüyor. Diyor ki biz zaten taşlara tapıyoruz. Bari bizde bir şekilli put olsun diye ilk kez bir put getiriyor Mekke'ye. İlk kez getirdiği put kırmızı akikten yapılmış bir insan sureti o put Hubel büyük put büyük put ve o Hubel sonradan nelere sebebiyet veriyor Peki Hubel ne demek Hubel'in aslı Habal Habal İbranice tam karşılığı Errap Rab diyorlar Rab. Rabb'a yüklenen bütün ne varsa yani hayata müdahale ediyor. Rabb odur zaten. Niye işte ikra bismi hmm. rabbikellezi khalak niye elhamdülillahi rabbil, rabbil alemin. alemin, niye işte kulağuzu rabbil felak, kulağuzu rabbin nas niye hep Rab? Ondan dolayı. Rab ismi çok ciddi bir biçimde o gün insanların zihninde Allah'tan alınıp kubele intikal ettiği için hayatı şekillendiren o put ve o putla birlikte artık ondan sonra putlar çoğalıyor, şahsi putlar artıyor şu oluyor bu oluyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz de geldiğinde la ilah diyor işte yıkın yıkın onları başta la diyor, la diyor. Hepsini. hepsini onları yıkmayana kadar illallah diyemezsiniz şimdi müşrikleri biz yanlış anlıyoruz müşrik deyince aklımıza ateist geliyor müşrik deyince aklımıza materyalist geliyor öyle değil ya müşrik dindar adam Dini inanıyor. Allah'a inanıyor, Allah'la Allah beraber başkalarına da inanıyor. Ha. Allah var, Allah'la beraber bu put da var diyor. Bu putlar neye yarar? Beni Allah'a yaklaştırıyor diyor. E Kur'an'dan okuyoruz sana yağmuru kim yağdırırdı diye onlara sorsan Allah derler. Şu işte topraktan bunları kim yetiştirdi diye sorsan Allah derler. Böyle Allah inancı var onlarda ama Allah'la beraber başka şeyler var. İşte İslam bunu kabul etmiyor çünkü Sadece Rabbimiz Allah asla. Diyor kabul etmiyoruz tevhid dediğimiz şey yüzde yüz Allah olmalı yüzde doksan dokuz Allah'a yüzde biri başkasına o yüzde bir bile o sonun adı şirk ve o şirk aslında bir damla zehir balın içerisine düşen zehir ve ya. İslam onu kabul etmiyor işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir dini yapı var ve o dini yapının içerisinden çıkıyor Zaten o gün orada mesela Mekke'deki o ticari hareketlilikten dolayı ahali Yahudileri tanıyor, Hristiyanları tanıyor, Mecusileri tanıyor, Zerdüşleri tanıyor bir avuç Hanif var. Hanif ney? Fetret döneminin müminleri. Onlar Allah'a inanıyorlar, putlardan yüz çeviriyorlar, asla putlar adına kesilmiş hayvanların etlerini yemiyorlar. O Mekkelilerin müşriklerin yaptığı ibadetler ki onların bazıları sapmaya hı hı. yüz tuttuğu için onlardan yüz çeviriyorlar. Ama başka bir şey bilmiyorlar. Onlara da diyor mu Mekkeli müşrikler? E e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zulmetti. Mesela Varaka bin Nevfel de Hanif'ti evet. ona da zulmedildi mi o da zulüm Şimdi gördü mü? Şimdi o mu? Haniflerin iki zümresi ha. var. Bir zümre kendi halinde onlara kimse karışmıyor. Ha, öteki konuşanlar. Ama eğer birileri bir şeyler diyorsa sizin inandığınız dil İbrahim'in dini değil diyor. Kim diyor mesela bunu? Hazreti Ömer'in amcası evet. Zeyd bin Amr diyor. Evet. Hazreti Ömer'in babası Hattab tarafından işkencelere tutuluyor ve sürülüyor Mekke'den. Evet. Ve o sürgün sırasında yolda şehit oluyor. Şahadeti yudumlayacağı zamanda ellerini açıyor. Selam gönderiyor değil mi? Ben diyor Göndereceğin son elçiye yetişmedim, bari benim çocuklarımı, benim oğlum Sayid'i yetiştir. Onun için biz Sayid'inize iyi di işlemeye çalışırken nasıl işliyoruz? Muahit bir babanın kabul olmuş duası. Evet. O bir muahit baba, onun kabul olmuş bir duası yani. Evet. Dolayısıyla Mekke'de böyle bir kendi halindeki düzen haniflere var. iyileşmiyorlar haniflere Ama kardeşim bu saçmalıklar bunun İbrahim'in ile alakası yok diye oyun bozulmaya kalkanları. Onların o manadaki düzenlerini bozan çünkü hı hı. o şirk sistemi inanılmaz da bir çete oluşturmuş orada. Hı hı. Putların sırtından paralar kazanıyorlar. Adam bütün ticaretimizi yani bozuyorsun diyor bütün yani. Mesela mesela bağırıp çağırıyor ya işte putlarımıza dil uzattılar işte şu elden hı hı. gidiyor, bu elden hı hı. gidiyor. Elden giden bir şey yok aslında elden giden o menfaati evet. ve menfaatine dokunduğu için ortalığı ayağa kaldırıyor. Dolayısıyla o gün Mekke'deki yapıda böyle bir özellik var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de her zaman için hanifti hiçbir zaman putlara tapmadı hayatını göreceğiz evet. şimdi nübüvvet öncesinde de ama Efendimiz karışmıyor hı hı. çünkü o zamana kadar halen tebliğ göreviyle görevlendirilmemiş. Hiç onların bu manada ibadetlerine inançlarına karışmıyor ama Efendimiz onların dışında o ana kadar sallallahu aleyhi ve sellem kendi dünyasındadır aslında yani o da çok önemli bir şey mesela gençliğinde de itirazlar etseydi ya senin çocukluğunda biz bilirdik sen çocukken de işte rahat durmazdın şöyle yaptın böyle yaptın derlerdi ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 35 yaşına kadar insanların içerisinde en ufak bir şey söylemiyor onlara 35'ten 40'a kadar Hira'ya gidip gelmeye başlıyor yine bir şey söylemiyor onlara Hira'dan dönüyor ilk ayetlerle yine bir şey söylemiyor onlara. Ne ki Allah müzzemmil süresinde kum diyor ona kaldırıyor ya. Kalkınca bir daha davet adına bir sorumlulukla meseleyi başlatıyor. Dolayısıyla biz oradaki o süreci de çok iyi anlamak durumundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanifliği, kendine özgü dinini yaşama özelliğindeydi de Mekke'de de böyleleri vardı yani hı hı. Hatice anamız da Hanif'ti aslında. Evet. Hazreti Ebubekir de Hanif'ti aslında az da olsa vardı işte Varaka'yı da hı hı. siz söylediniz Varaka'da Hanif'ti. O Haniflerin bir miktarı nübüvvete yetişmeden vefat etti gittiler inşallah onlar Fetret döneminin müminleri olarak gittiler. Bir miktarı da yetişti Allah Resulüne iman ettiler bir miktarı da yetişti Resulullah'a iman etmediler. Yetişmelerine rağmen. Yetişmelerine, mesela onlar? Ümeyye i̇bn bir Ebi Salt, ha. meşhur şair. Allah Resulü ona ne diyordu biliyor musunuz? Şiirleri iman etmiş ama kendisi iman etmemiş. Ay ne kadar Çünkü şiirlerinde tevhid var. Allah Allah. Asla orada bir şey yok. Şiirinde inanılmaz bir tevhidi vurgu var onun şiiri iman etti ama kalbi iman Niye? etmedi. Niye şey, aşiretçilikten dolayı de haset. hasetten değil mi? Ocak batıran bir şey haset. Ne kötü bir şey. İnanın ki Ebu Cehil'in de ocağını batıran haset bugün de bazılarını ocağını batırıyor haset. Ebu Cehil ne diyordu biliyor musunuz Hazreti Ali'ye? 10 yaşında çocuk Hazreti Ali. Ali diyordu ben senin amcanın oğlunun doğru söylediğini biliyorum. Biliyor yani. Ali seviniyor diyor ki herhalde iman, i̇man edecek. edecek. E tamam diyor ne? E diyor ki ne yapacağım ben? şimdiye kadar Haşim oğullarıyla bizim aramızda bir rekabet vardı. Siz hacılara su verdiniz, biz verdik. Siz hacılara yedirdiniz, biz yedirdik. Şimdi siz kalkmış diyorsunuz ki bizden peygamber çıktı. Hem de son peygamber. Biz nereden bulacağız peygamberi? Yani Ebu Cehil'in sözü bu. Biz nereden çıkaracağız peygamberi? O peygamberliği bile bir üstünlük alameti olarak görüyor. Bal gibi biliyordu aslında biliyor değil mi? mi? Biliyordu mi? değil mi? Yani çok iyi biliyor. Allah Resulü'nü çok iyi tanıyor. O aileyi tanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asla bu manada bir asabiyet davası gütmediğini biliyor ki Efendimiz de onların böyle anlamaları için elinden gelen gayreti gösteriyor. İşte ne yaptı mesela? Mekke fethedildi tuttu 18 yaşında Ümeyye oğullarından birine valiliği verdi ya Allah aşkına anlaşılır gibi değil gerçekten anlaşılır evet, gibi evet. ama niye Efendimiz bunu yaptı bundan dolayı bunu yaptı yeter ki onların kafasında o yerleşen asabiyet yıkılsın benim aile diye bir derdim yok ya benim işte babanın atanın şerefi diye bir derdim yok benim derdim din benim derdim akide benim derdim sizin kurtuluşunuz benim derdim sizin imanla buluşmanız bu benim başka bir derdim yok diyor ama kimini anlattı evet. kimisin anlatamadı ama anlatamadıklarının da soyunu anlattı o çok önemli bir şey Ebu Cehil'i belki kazanamadı sallallahu aleyhi ve sellem ama ikrimeyi kazandı elhamdülillah Hocam Velid bin Muğrey kazanamadı ama Halid'i kazandı efendimiz. Evet. As bin Vail'i kazanamadı ama Amr ibn As kazandı sallallahu aleyhi ne kadar güzel ve kazanmaya da devam. Kazanmaya hocam devam ne olur çayınızdan Hiç birikiyordum için. Hatta diyorum. İkrime bin Ebu Cehil iman edeceği zaman korkuyor. Ne yaptığını bildiği için yıllarca ya. ne fenalıklar yaptı. Hanımını gönderiyor ya Allah Rasulü'nü hırkasını mı veriyordu? veri. al bunu götür veriyor. diyor bunu ya. güvence olarak kabul ya. etsin gelsin. Ya. Hayran olacak bir duruş. İkrime bin Ebu Cehil haremin kapısından girip ashabıyla oturan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu görünce diyor ki bakın bu gelen ikrimedir kuvvetle muhtemel iman edecek sakın o iman ettikten sonra sizin kardeşinizdir artık ya. sakın babasının aleyhinde kötü şeyler söylemeyin artık o sizin kardeşinizdir Tabii. diye bu adalete bu hukuka bu nezakete bu merhamete, bu merhamete bu ne gün, kadar bu çok ihtiyacınız var ki bu fethetti. Evet. ve bugün bu yok bizde hem buradan bu bakılabilir yani. hem de en büyük düşmanlarının evlatlarını bunlar adam değil bunların ya. neslinden adam çıkmaz diye elimizin tersiyle biz bol keseden atıp ya. hepsinin birden üstünü çizerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en büyük düşmanlarının çocuklarını Bir kazanmış. sefer sırasında Bekir kardeşim böyle sahabe kazara birkaç çocuk öldürüyor kazara. Olay geliyor efendimize. Şimdi sahabe anlatıyor bize defaatle. Siz demek çocukları öldürdünüz, siz demek çocukları öldürdünüz. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. Dayanamıyor bir sahabe efendimiz diyor ki ya Resulallah bizi bu kadar kınadın ama onlar müşriktiler ya. Allah Resulü ne diyor biliyor musun? Ne diyor efendim? Siz neydiniz? Ya. Siz neydiniz ya? Siz neydiniz? Siz de düne kadar müşriktiniz. Bu başka bir şey ya bu başka bir şey. Yani bugün bu merhamet ufkunu kaybettiğimiz için birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Bu merhamet ufkunu kaybettiğimiz için İslam'ın bu dirilten mesajlarını cihana anlatamıyoruz. Bu merhamet ufkunu kaybettiğimiz için etrafımızdaki insanlar bizden bazı şeyleri göremiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Onun için mecburen biz bu ufka varmak durumundayız. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kur'an Allah'a ait olan iki esmayı kullanıyor Rauf ve Rahim. Allah da Rauf ve Rahim onun gönderdiği elçi de Rauf ve Rahim. Ya. Peki ne diyor bu mesaj bize? O elçi iman eden sen de Rauf ve Rahim olmalısın. Başka çaren yok. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu merhamet ufkuna onun için varmak durumundayız. Eğer bunu anlar da bunun gereğini yerine getirirsek Allah'ın izniyle bazı şeyler çok farklı noktalara i̇nşallah. gelecek inşallah. Şimdi bugünün son sorusunu sorayım hocam ki tam böyle milimetrik gidelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir peygamber olarak gönderiyor. Şimdi bazıları diyorlar ki bazı filozoflar peygambersiz olabilir mi? Peygambersiz din olur mu? Bu da bugünün son bahsi olsun ondan sonra kapatalım. Eyvallah inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya da diğer peygamberler. Hı hı. Peygamber dediğimiz o elçi olmazsa eğer din diye bir şey olmaz. Neden? Çünkü din 3 tane temel esası gerektirir. Dinin sahibi o sahibinin sözleri, o sözleri muhataplara ulaştıran ve öğreten elçi. Bakın üç tane esas. Dinin sahibi kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. O dinin sözleri ne? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği vahiy. Peygamber o vahiyi alan ve o vahiyi insanlığa ulaştıran elçidir. Şimdi ben size soruyorum bu üç tane temel esasdan. Bize en yakın olanın kim? Peygamber. Evet. Çünkü bizden, bizden işte o ayeti tekrar hatırlamak durumundayız. Laqad jaeakum rasulun min enfusikum azizun aleyhima anittum harisun aleykum. Orada önemli olan bizim için şimdi bu ayeti çok kullanacağız. Çünkü hı hı. bize çok lazım. Min <gülüyor> enfusikum. <gülüyor> Mesela ayet şöyle gelebilir. Laqad jaeakum rasulun minkum sizden minkum demiyor. Enfusikum. Ne diyor? Min enfusikum diyor. Niye? Sizin içinizden. Nefislerinizden. Evet. Beşer size yakın. Sizin türünüzden. Sizin türünüzden. Yani size uyun diye işaret edilen o elçi melek değil. İnsan üstü değil. İnsan ama insanın en güzeli. İnsan ama insana sultan olacak, beşere sultan olabilecek bir özellikte. Ama insanı özellikleri var. Şimdi biz bir dinden bahsedeceksek bize örnek olabilecek bir modelden bahsetmek durumundayız. Haniflerden bahsettik ya, Haniflerden Zeyd bin i̇bn Amr işte bugün andık adını bayağı hı hı. Allah rahmet eylesin Amin. binlerce kez. Amin. Şöyle bir dua ediyor Kabe'nin önünde Esma binti Ebu Bekir de o duayı işitiyor, yıllar sonra bize naklediyor. Ne diyor biliyor musunuz duasında? Allah'ım diyor. Ben biliyorum ki Atam İbrahim'in gö gö gönderildiği din şu anda kavmimin yaşadığı din değil. Ama ben sana nasıl ibadet edeceğim de bilmiyorum. bilmiyorum ki. Gönder bize son elçini, bize nasıl kulluk edeceğimizi göstersin. Peygamber yoksa kulluk yok. Peygamber yoksa eğer din binası mümkün değil olmaz. Akılla Allah bilinir ama akılla Allah tanınmaz. Tanıyabilmemiz için vahye Vahyi anlayabilmemiz için peygambere ihtiyacımız var. Dolayısıyla peygambersiz bir din anlayışı kesinlikle Allah'ın dini değil. Allah'ın dininde peygamberin özel bir yeri var çünkü elçisiz din olmaz. Vahiy o elçiyle alemlere intikal etmiştir, vahiy bize onun diliyle ve onun öğretileriyle gelmiştir, onun fiiliyatıyla bize gelmiştir. Eğer biz o manada bir şeyi iptal edersek, dinin temel esaslarından bir tanesini iptal etmiş oluruz ve Allah korusun o iş bizi başka yerlere doğru sevk eder. Bizim inandığımız din Allah'ın dini olmaktan çıkar. Eğer Allah'ın dinine tabi olmak istiyorsak, yapmamız gereken en önemli şey alemlere elçi olarak gönderilen o peygamberlere ittibadır özellikle son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Efendimiz. Bu böyle biline ne güzel anlattınız hocam ya vallahi. ben çok keyif alıyorum bilmiyorum size de geçiyordur inşallah o his evet. çünkü program başladığından beri 13.000'in üzerinde kardeşimiz izliyor hocam ne kadar güzel anlatınız <gülüyor> Allah sizden razı olsun ya Allah soru alsak edin. mı hemen hızlıca hocam 6 dakikamız e varsa var varsa alalım yoksa tamam. ben birkaç şey daha ekleyebilirim hemen hocam yani. arkadaşlar şu an telefonları yansıtıyorlar o whatsapp numarasına soruları gönderin inşallah ben hemen oradan hızlıca önemli gördüklerimi hocam aktarayım siz tamamlayacaksınız hocam ben bu esnada önemli bir noktaya daha dikkatlerini çekeyim efendim kardeşlerimizin değilim. o da şu zemzem dediğimiz o önemli suyun oraya neşet etmesi orada ortaya çıkması malumunuz Hacer anamızın evet. bize bir hediyesidir. Doğru. Zemzemin gelişi oraya hayat getirmiştir. O zemzemi sonraki süreçte yeniden insanlığa hediye eden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan Abdülmuttalib'dir. O zemzem hadisesi genişçe bir konu, onu kardeşlerimiz araştırsınlar. Benim o konuda yaptığım dersler hı. de var ama oradan önemli bir şey elde ediyoruz o da şu, zemzemi kazarken Mekkeliler o zemzemin kuyusu kazılırken elde edilen bazı hazinelerde hak sahibi olduklarını iddia ettiler ve Abdülmuttalib'e kafa tuttular. O gün Abdülmuttalib'in bir tane oğlu var adı da Haris. Hı hı. Sen bu harise mi güveniyorsun bize bu kafayı tutuyorsun dediler Mekke'nin gözü hazineden başka bir şey görmeyen o günkü adamları hı hı. çok dikkatine dokundu Abdülmuttalib'in Allah'ım dedi ne olurdu bana 10 tane erkek evladı verseydin ben o 10 tane erkek evladı evlatla senin beytini senin evini senin evinin suyunu şunlara karşı korusaydım eğer bana 10 erkek evlat verirsen birini kurban edeceğim dedi vaat etti aynen Hazreti İbrahim aynen, gibi aynı soru, aynı şey olay devam ediyor. Zaten yıllar sonra sallallahu aleyhi ve sellem olayı bize anlatırken ben iki kurbanlık babanın oğluyum diye anlatacak. Kasıtlarından bir tanesi Hazreti İsmail, bir diğeri de işte kendi babası Abdullah. Derken zemzem bulundu, o kurban olma hadisesinden kurtuldu Abdullah. Bazı şeylerle onların da detayları var ve o kurban edilme hadisesinden kurtulduktan sonra Abdülmuttalip Zühre oğullarından Amine validemize gitti talip oldu. Neden? Çünkü o Amine anamız yaşı o günler 20, anaların anası İbn-i Hişam'ın bize verdiği bir bilgi aynı o cümleyi aktaralım. Mekke'nin en iffetli, en asil hanımıydı. En iffetli ve en asil olan o hanım peygambere anne olacak. Abdullah gitti Amine anamızın babası Vehb o günlerde vefat etmiş Üheyb amcası hı hı. amcasının yanında hı hı. Üheyb'ten istedi İsterken Üheyb'in kızı Hale'yi de kendine istedi. İki düğün beraber oldu o Hale Hamza'nın anası olacak. Aa o hale Safiye'nin anası olacak. Bu iki isim sonradan Allah Resulü'ne iman edecekler. Hı hem amca hem hala ama anne tarafından da böyle bir yakınlık var. Maşallah. Dolayısıyla o yakınlığı da hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. O kutlu ev, er, hane kuruluyor. Sonra şimdi bir dahaki dersimizde o kutlu doğumu da o hanenin üzerinden şahit olacak. İnşallah. çok hızlı sorular geliyor. Hızlı hızlı soracağım hocam. Hocam diyor sahabeler 5-6 ayda başka ülkelere şehirlere gidiyorlardı ticaret sayesinde dedi. Peki uzak mesafedeki bir insan son peygamberin geldiğini duydu fakat iman edemedi diyelim. Mesela duydu bir hafta sonra vefat etti. Hanif dine de mensuptu diyelim. Bu insanların öteki dünyadaki yeri nedir? Hanif zaman? ise mümindir. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle yani. Hmm. Zaten mesaja muhatap olması gerekir o günlerde daha peygamber de gelmemiş Fetret döneminden bahsediyoruz. Hı -hı. Mesaja muhatap olabilmesi için bizatî mesajı duyması gerekiyor. Duymamışsa eğer hanifse ise inşallah ehli necattır yani kurtulmuştur. Selamünaleyküm hocam. Bursa'dan kardeşim Esra Nur'a ve dostum Aycan'a Ay. ve sizlere selamlar demiş. Selamı da araya sıkıştırmış. <gülüyor> Cahiliye döneminde Hazreti İbrahim Hı -hı. iddialarına karşı baktığımızda putlara karşı en büyük mücadeleyi veren peygamberlerden biriydi Hazreti İbrahim. Aynen. Nasıl oluyordu atası olarak bildikleri bir peygamberin mücadelesinden i̇şte. tam zıttı yönünde hayat sürü putlardan kopamıyorlar. Onu söyledik ufacık bir sapma sonra adım adım adım adım çok başka bir noktaya getiriyor. İşte İslam da onun için bu akide meselesine çok önem veriyor. Hı hı. Bundan taviz yok. Hı hı. Bundan bir şey olmaz dediğiniz zaman çok şey oluyor. Hı hı. Onun için asla inanç meselesinde bu manada başka bir şey yapmamak gerekir. Dört elle inanç esaslarına sarılmak gerekir. Eğer bu noktada ufacık bir sapmaya yer verilirse o ufacık sapma nesillerden Nelere sonra bambaşka noktalara doğru. Efendimiz kayıt. Aleyhisselatü Vesselam'ın 21 kuşak nesebini ötesini bilmek neden önemlidir? 21 değil de 17 bilsek ne kaybederiz? Bir şey olmaz yani orada bir soyu biliyoruz yani tespit ettiğimiz 21 Hı -hı. ama 17 olsa 15 olsa hiçbir şey değişmez. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki benim bu nesebim doğrudur. Adnan'dan İbrahim'e kadar da tarihçiler bir şeyler söylemişlerdir ama çok doğru söylememişlerdir Hı -hı. diyor i̇bn Abbas da diyor ki Efendimiz zaten Adnan'dan sonrasının sayılmasından hoşnut olurdu. Ondan öncesi için söylenirdi. Yani onlar da var kaynaklarda ama çok da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan hoşnut olmazdı. Evet. Ee, Siyaratlasını tanıttınız. Hocamın elindeki o yeşil gizemli kitap nedir onu da söyler misiniz? Bu <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> da yine benim kitabım. Hazreti evet. Peygamber'in albümü diye bir çalışma. Bunun şu anda baskısı yok. Yalnız ha. inşallah yeniliyoruz bazı şeylerini. Ya yakın bir zamanda inşallah biterse o da piyasaya çıkmış olur. İnşallah. Herkes sormuş bir gizem yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hocam hemen şuna da bakayım. Ee, Selamünaleyküm demiş. Hocam peygamber efendimizin sonradan Araplaştığını söylemiştiniz. Peki Hazreti İbrahim'in nesebi nedir demiş. Hazreti İbrahim'in nesebi biraz ihtilaflı ha. geldiği noktadan dolayı. Hı hı. Çünkü Harran'a Irak'ın Ur şehrinden geliyor. Hı hı. Hazreti İbrahim milleti olmakla iftihar ettiğimiz bir iman atamızdır. Irkından ziyade bize o milleti İbrahim'den olmanın şerefi önemlidir. Onun için orada bizim için önemli olan evet. daha farklı bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o özelliğe çok ciddi bir biçimde dikkat çeker. Bizim için asıl olan şey burada o iman meselesindeki örnekliliği. Çok teşekkür ederim Eyvallah. hocam. Kıymet dostlar size çok güzel bir duyuru yapacağım. Asıl yarından itibaren İnşallah. yolculuğumuz daha heyecanlı bir hal alacak. Zira yarın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifi ve çocukluğunu konuşmaya başlayacağız artık. yolcular çıkıyoruz. Ee, hangi başlıklar, alt başlıklar olacak? Hemen onları da anlatayım. Fil vakasını konuşacağız. Efendimizin doğumunu konuşacağız. Süt anneye verilişini ve bu geleneğin sebeplerini, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Eyvallah. Bunu anlamaya çalışacağız. Devam ediyorum. Çocukluğu, çocukluğu ve başlayan çobanlığı, çobanlık hikayesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğreneceğiz. Ve ficar harpleri, harpleri vardı biliyorsunuz o zamanlarda. O ficar harplerindeki durumunu öğreneceğiz. Yarın çok heyecanlı olacak inşallah. i̇nşallah. E, hepinizi ekran başında bekliyoruz. Hocam teşekkür ederim. Yarın Allah gece kavuruz. 12'de bu konularla yeniden sizlerle beraber olacağız. İki ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve en azından bir çiçekle de olsa bir yorumda bulunmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Yarın görüşürüz. Söylemek mi Selam